Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şurur enfusina ve min seyyiati amalina Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Emma bat fe inne estaqa'l hadisi kitabullah ve hayral hadiyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri ha ve kulle muhtesetin bil'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Sebercez <Gülüyor> çerhinde Kitab-ul İman ile devam ediyoruz. 20. hadis İbn Abbas radıyallahu anhüma'dan Dediler ki, Ey Allah'ın Resulü, içimizden öyle şeyler geçiyor ki, ateş birimiz için onu söylemekten daha sevimli olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ona birinizi vesveseye düşürmekten başka imkan vermeyen Allah'a hamdolsun. Diğer rivayette durumu vesveseye çeviren Allah'a hamdolsun buyurdu. Bunu Ahmet bin Hanbel, İbn-i İbdan, Ziyavül ise, Ebu Davud, Sünenü i Kübrada Nesai, Abu bin Hümeyt, Tayalis, ve başkaları Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Ona birinizi vesveseye düşürmekten başka imkan vermeyen kavliyle burada şeytan Kast yani şeytan sizin üzerinizde yaptığı şeylerde itikadınızı bozamayıp da sadece e, bunu vesveseye düşürmekten ibaret kıldığı için Allah Azze ve Celle hamdolsun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani e, bu kişinin imanına zarar vermez. Kişinin içinden geçen bu gibi e, vesvese tarzı şeyler, Ateşe atılmaktan tiksinir gibi bunu söylemekten tiksiniyorsa kişi bu minval üzere kaldığı takdirde imana bir zarar vermez. Vesveseden ibarettir. Bir itikat haline, kalbin azmi haline veya azaların ameli haline gelmedikçe bunların zararı olmaz. İşte onun tuzağını sadece bundan ibaret kılan Allah'a hamdolsun diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 21. hadis Hakim bin Hizam radiyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraberken onlara şöyle dedi, Benim işittiğimi siz de işitiyor musunuz? Onlar bir şey işitmiyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ben semanın gıcırdadığını istiyorum Gıcırdaması da yadırganmaz. Orada bir karışık bir yer dahi yoktur ki, Üzerine secde eden veya kıyam halinde bulunan bir melek bulunmasın. Onu Muhammed bin Nasr el-Nervezi, tazimü kadis salat'ta İbn-i Hatim tefsirinde Taberani, Muşkilhaserda Tahavi, Azamette Ebu Şeyh Hilyetü'l Evliya de Bunay ve daha başkaları Müslim'in şartına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Bu hadis Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın özelliklerinden bir özelliği daha ifade ediyor. Yani başkaların işitmediği, görmediği şeyleri Nebi Aleyhissalatu vesselam gördüğüne, işittiğine e, delalet etmekte. Diğer taraftan meleklere iman ile ilgili olarak semada e, biz görmesek dahi e, melekleri ibadet ettikleri bir karışık yer dahi yoktur ki secde eden veya kıyam halinde bulunan bir melek bulunmasın. Yani Allah Azze ve Celle bazı meleklerini sırf secde etmek için yaratmıştır. Bazılarını sırf kıyam etmek için yaratmıştır. Değişik ibadet şekilleriyle bunlar ibadet ederler. Ukbe bin Amir el-Cüheni radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Amel edilen hiçbir gün ve hiçbir gece yoktur ki onunla sonlandırılmış olmasın. Ta ki kul ile amel arasına bir engel konulur. Hafaza melekleri der ki Ey Rabbimiz bu bu kulun ile amel arasına engel konulmasından önceki amelidir. Sen onu daha iyi bilirsin. Ukbe bin Amir Radyalan dedi ki, Kulun ölümünü ilk öğrenen koruyucu hafaza meleğidir. Zira onun amelini yükselten ve rızkını indiren odur. Rızkı çıkmayınca onun öleceğini öğrenir. Bunu hakim Taberani Ahmet bin Ambel, İbni Dünya El Maraz ve El Kefarat'ta Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göre bir isnaflar rivayet etmişlerdir. Bu hadis hafaza meleklerinin, kişiyle görevlendirilen, her bir kol ile görevlendirilen hafaza meleklerinin, koruyucu meleklerinin bulunduğunu e, ifade ediyor. Evet, amellerin hiçbir gün ve hiçbir gece yoktur ki onunla sonlandırılmış olmasın. Yani o amelle sonlandırılmış olmasın. Ta ki kol ile amel arasında bir engel konulur. Bunu da işte hafaza melekleri e, kolun ile Amel arasına, engel konulmasından önceki ameldir diyerek en son amelini Allah Azze ve Celle'ye arz ederler. Sen onu daha iyi bilirsin derler deniliyor. Yani bu engel ya ölümü olabilir ya uyuması olabilir. Yani şuurunun kaybolduğu haller olabilir. Yani en son amelini arz edenler hafaza melekleridir. Uhbe bin Amir radıyallahu anh'ın buradaki sözü de, ee, şahsi görüşle söylenebilecek bir söz olmadığından hükmen merfudur. Ee, ölümünü ilk öğrenen o hafaza meleği oluyor. Çünkü e, amelini o yükseltiyor. Rızkını da indiren o. Bakar ki rızkı çıkmamış o gün için. Onun öleceğini böylece anlar hafaza meleği. 23. hadis Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'a. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu arşı ı meleklerinden birini anlatmam için Rabbim bana izin verdi. Onun kulak ucu ile boynunun arası 700 yıllık mesafedir. Bu Buhari ve Müslim'in şartlarına göre isnad ile İbn Tahman Meşyahası'nda, Ebu Davud Sünen'inde, Taberan Mucemmu'l bu şey Hazamet'te, Beyhaki El Esma ve Sıfat'ta ve İbn Asakir Tarih'inde rivayet etmişlerdir. Evet, bu melekler içerisinde ee, biz meleklere iman ederken bunlara genel olarak iman ederiz. Bir de özel olarak isimleri bildirilen, görevleri bildirilenlere bu isimleri ve görevleriyle iman ederiz. İşte bu e, isim ve görevleriyle bildirilenlerden bir kısmı da arşı taşıyan meleklerdir. Bunların vasfında Nebi Aleyhisselatü Vesselam e, kulak ucu ile boynun arası 700 yıllık mesafedir diyerek bunların büyüklüğünde, azametinden haber vermiştir. 24. hadis i̇bn radıyallahu Mesud Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Muhakkak Allah'ın yeryüzünde gezen melekleri vardır Ümmetimin selamını bana tebliğ ederler Bu hadis Müslim'in şartına göre Abdullah bin Mübarek Müsned'de ve Züüd'de Nesai Ahmet bin Anbel Hakim İbn-i Bandarimi İbn-i Şeybe Heysem bin Müsned'inde Taberani Ebu Yala Fadlus Salat'ta Cahdami rivayet etmişlerdir Evet, bir sınıf melekler de yeryüzünde gezerler ee, ve ümmetin selamını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iletirler. Bu e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da vefatında da aynı şekilde geçerlidir. bu Davud'un rivayet ettiği diğer bir hadiste Allah Azze ve Celle bana ruhumu iade eder de verilen selamı cevaplarım diye e, gelmekte. 25. hadis Ebu Hürer'e radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölmekte olanın yanında melekler hazır bulunur. Kişi eğer salih bir kimse ise ona çık ey temiz bedendeki temiz can. Övülen bir şekilde çık. Rahatlık ve güzellik ile müjdelen. Rab sana öfkeli değildir denilir. Ruhu çıkarılana kadar böyle söylemeye devam ederler. Sonra onu semaya çıkarırlar ve ona sema açılır. Bu kimdir denilir, onlar da falan kimsedir derler. Ona, merhaba ey temiz bedendeki temiz can, olarak gir, rahatlık ve güzellik ile müjdelen. Rab sana öfkeli değildir derler ve Allah Azze ve Celle'nin bulunduğu semanın son katına çıkarıncaya kadar böyle söylemeye devam ederler. Şayet kişi kötü bir kimse ise... Çık ey pis bedendeki pis ruh, yerilmiş olarak çık ve kaynar su, cehennem halkının irini ve bunların misli çeşitli başka bile müjdelen denilir. O pis can çıkıncaya kadar ona devamlı olarak böyle söylenir. Sonra o semaya çıkarılır. Fakat sema ona açılmaz ve bu kimdir denilir. Falan kimsedir diye cevap verilir. Bunun üzerine pis bedendeki pis cana merhaba olmaz, kınanmış olarak geri dön. Çünkü sana sema kapılar kesinlikle açılmayacaktır denilir. Ve bunun üzerine oru semadan gönderilir ve sonra cesedin bulunduğu kabre varır. Bu, Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre i̇bn Mace, Ahmet, Sünev-i Kübra'da, Nesai, Bezzar, Tehsibül Asar'da Taberi tarafından rivayet edilmiştir. Bu hadiste ölüm melekleri hakkında, yani ölüm, bir melekül mevt var ölüm meleği, bir de Ölüm meleğinin yardımcıları vardır bu melekler kastediliyor. Yine bu hadiste Allah Azze ve Celle'nin semada oluşuna açık bir delil vardır. Sema'nın en son katı en son katına kadar çıkarılır. 26. hadis Ali bin Ebi Talip radiyallahu anh'den. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu kul şu dört şeye iman etmedikçe iman etmiş olmaz. Allah'tan başka ibadete lâyık akıl olmadığına ve benim Allah'ın resul olduğuna şahitlik etmesi, Allah'ın beni hak ile gönderdiğine iman etmesi, öldükten sonra dirilmeye iman etmesi ve kadere iman etmesi. Bu hadis Buhari Müsned'inin şartlarına göre Temam er-Razi fevaidinde İbn İbban, Hakim, Ahmed bin Hanbel, Abdullah bin Ahmed es-Sunne'de Tayalisi, Tirmizi, İbni Maci, Abbin Hümeyd, Firyabi, El-Kadab, El-Kader'de, Ebu Yala, İbni Ebi Asım, Es-Sünnede, Lalkai, es Sunne'de, -E Hatip tarihinde ve İbn Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Burada iman esaslarından dört şey zikrediliyor. Bunlar arasında da özellikle kadere iman sayılmakta. Yine kadere imanla ilgili olarak 27. hadiste Abdullah bin Amr radıyallahu dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitti. Muhakkak ki Allah Teala mahlukatı karanlıkta yarattı. Sonra onların üzerine nurundan saçtı. Bu nur o gün kime isabet ettiyse hidayet buldu, kime de isabet etmediyse sapıttı. Abdullah bin Amr radıyallahu dedi ki Bundan dolayı diyorum ki kalem Allah Teala'nın ilmi üzere kurulmuştur. Bu Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre bir illet yoktur. Bunu Kelabazi, Meanül Ahbar'da, i̇bn Biyatim tefsirinde, İbn-i İbban, Hakim, Ahmet, Talisi, Tirmizi, Taberani, Kader'de, Firyabi, El-Ibane'de, İbn-i Batta, Beyhaki e, ve i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin ilmi, mahlukatın ilmiye benzemez. E, o nurundan saçarken, mahlukatın üzerine e, nurundan saçarken isabet ettireceği kimseler Allah'ın ilmi üzere, yani Allah kimin hidayeti tercih edeceğini bildiğinden, kimin sapıklığı tercih edeceğini bildiğinden e, buna göre bir hikmet üzere bunu isabet ettirmiştir veya isabet ettirmemiştir. E, i̇şte Abdullah bin Amr radiyalanmanın rivayetin sonunda söyledi: Allah Teala'nın ilmi üzere kalem kurumuştur. Yani kaderler yazılmış, kalem kurumuştur. Bu İbn Abbas radıyallahu anh, hadisinde de merfuan gelen bir ifade. Nafi Rahimullah dedi ki İbn Ömer radıyallahu anh, nebi sallallahu aleyhi ve sellemin iki kabza hadisini rivayet etti. Hadiste Allah azze ve celle'nin yarattıklarından iki tutam alıp şunlar şunun içindir yani cennet içindir, şunlar da şunun yani cehennem içindir buyurduğunu bildirdi. Bunun üzerine insanlar kader, hakkındaki, kader hakkında bir ihtilaf etmeden ayrıldılar. Bu Müslim'in şartına göre Bezzar tarafından rivayet edilmiştir. Burada da yine iki tutam, Allah Azze ve Celle'nin mahlukatından iki tutam alması, işte bunlar cennettiktir, ben sorumlu değilim, şunlar da cehennemliktir, ben mesul değilim diye bildirmesi kutsi hadiste gelmiştir daha farklı lafızlarla. Yani az önceki hadis hakkında söylediğimiz şey burada da aynen geçerlidir. Allah Azze ve Celle bir ilim üzere bu kabzaları seçmiş ve ben sorumlu değilim derken, yani bunlar tercihte bırakılacak, imtihan edilecekler ve işte kimisi hidayeti tercih edecek, kimisi sapıklığı tercih edecek. Bunların neyi tercih edeceğini Allah Azze ve Celle evvelden bilicidir. Bunu bildiği için bir tutamı böyle tutmuş, bir tutamı öyle tutmuştur. Dolayısıyla onları böyle bir ihtiyarda, tercihte bırakmadan da cennetlik veya cennetlik olduklarına hükmetmiyor. Yani kendi bilgisiyle hükmetmiyor. Kendi bildiği şeyin imtihan aleminde de gerçekleşmesi üzerine e, insanları cennetlik veya cennetlik olarak sorumlu tutuyor. 29. hadis huzeyfer radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah her yapıcıyı ve onun yaptıklarını yaratandır. Bu Müslüm'ün şartına göre bir isnad ile İsmail el-Esbehani el-Hucce fi beyanime buhari Bukhari halku efallibadda, Hakim Bezar İbn-i Mende Tevhid'de, Hatip tarihinde, levkay itikatta, İbn-i Es-Sünnede, Mehamili emalisinde, i̇bn Bişram emalisinde, Kati'i cüzü el-fedinarda, Beyhaki e, itikap kaza ve kader, esma ve sıfat risalilerinde, İbn-i Asakir muceminde ve tarihinde rivayet etmişlerdir. Evet, bu merfu hadis... Ee, gerek hayır amel işleyen olsun gerek şer amel işleyen olsun her yapanın fiilini yaratanın Allah Azze ve Celle olduğunu bildiriyor ve böylece e, kaderiye fırkasına, muteze fırkasına da bir reddiyedir bu. Yani her işleyeni, her yapıcıyı ve onun yaptıklarını Allah yaratmıştır. 30. hadis Ebu İzze el-Huzeli radiyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah azze ve celle bir kulun canını bir yerde almayı dilediği zaman onun için o yerde bir ihtiyaç kılar. Bu hadiste Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bukhari tarih ülke 1'de hakim İbni İbban Tirmizi, Ebu Yala, Taberani, Muceminde İbn Kani, Ebu Naim Marife'de, Kuzayi, Nusneli Şehab'de, İbni Yasım el-Ahad ve el -Methani'de. Ebu Naim hilyet Evliya'da Hişam bin Ammar hadis yüzünde İbn Asakir taziyet Müslim'de rivayet etmişlerdir. Evet, bu da işte olayların Allah Azze ve Celle'nin kaderi üzere cereyan ettiğini gösteren bir hadis. Allah bir kulun canını bir yerde almak isterse, gönülde bir sebep yokken Allah o kimseye orada bir hacet kılar ve o kimse oraya gider. Allah'ın takdiri neyse öyle gerçekleşir. 31. hadis i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ümmetin durumu kader ve çocuklar hakkında konuşmaya dalmadıkları sürece uyum içinde devam eder. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i hakim, Ziyav-i Taberani, Lalkai, Bezzar rivayet etmişlerdir. Kader hakkında tartışıkları zaman bu uyum bozulur. Yine Wildan, yani çocuklar hakkında konuşmaya daldıkları zaman da yani e, reylerle iktifafa düşerler ve böylece ümmetin uyumu bozulur. E, burada çocuklarla kastedilen müşriklerin ölen çocuklarıdır. Yani bunların ahiretteki hükmü dünyadaki durumları ahiretteki hükmü. Çünkü e, meseleye Akıl ve hisleriyle yanaşan bir takım insanlar, işte çocuk e, daha buluğa ermeden ölüyor, bu nasıl cehennemlik olur vesaire Bunun gibi e, çeşitli reyler öne sürerek e, naslarda gelen bazı şeyleri inkar etmişler, muhalif düşmüşler e, ve ümmet içerisinde sapıklık kapılarını açmışlardır. Bu konular evet. akıl ile yorum yapılacak konular değil, bilakis naslar nasıl geldiyse bunlara teslim olunur. 32. hadis Nafi Rahimullah dedi ki ben Abdullah bin Ömer radıyallahu yanındayken birisi geldi ve dedi ki şanlılardan falan kimse sana selam söylüyor. İbn Ömer radıyallahu dedi ki bana onun bir bidat çıkardığı ulaştı. Eğer öyleyse benden ona selam söylemeyin. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Ümmetimde ileride suretlerin değiştirilmesi ve yere batma olacaktır. Bu da zındıklarda ve kaderiyyede olacaktır. Bunu Müslim'in şartına göre bir isnadlarla lakayı itikatta Ahmet, Abdullah bin Ahmet'e sünnede hakim, Ebu Davud, Tirmizi İbni Mace, Ebu Tahir el-Muhallis, el-Muhallisiyatta, İbni Batta, El-Iban'de, Beyhaki sünnelinde ve el Kada ve kader Risalesinde rivayet etmişlerdir. Burada bidatçilerin selamını almamaya dair fiili bir uygulama görüyoruz İbn-i Ömer Kendisine selam göndermiş Şamlı bazıları bana ulaştığına göre onlar işte bir bidate bulaşmış yani bu kader hakkında konuşuyorlar eğer öyleyse sakın benden onlara selam söylemeyin yani onların selamını aldığımı iletmeyin almıyorum onların selam diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çünkü buyurdu ki ileride suretlerin değiştirilmesi ve yere batma olacak bunun sebebi de zındıklar ve kaderiye bunlar da gerçekleşecek diyor Burada zındıklar tabirini açıkça görüyoruz, merfu bir hadiste. Yani kendisini İslam'a nispet ettikleri halde itikatları bakımından küfre girmiş bir taife bunlar. Ee, bu sadece böyle farklı bir lafızla, ufak bir değişiklikle geldiği için buraya aldık. Yoksa Bukhara ve Müslim'de benzer lafızla gelmiştir bu. Daha uzun bir kıssayla meşhur Cibril hadisini burada rivayet ediyor İbn-i Ömer Radyalarım'a. E, fakat şu zındıklarda ve suretlerin değişmesi olacaktır e, ibaresiyle e, bu zikrettiğimiz kaynaklarda geliyor ve isnadı Müslüm'ün şartına göredir bu hadisin. 33. Hadis Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'a dedi ki, Resulullah ve vesselam şöyle buyurdu, ''Rızık konusunda endişelenmeyin. Muhakkak ki kul kendisine ait olan son rızkına ulaşmadıkça ölmez.'' Rızkı güzelce talep edin, helali alın, haramı terk edin. Bunu Buhar ve Müslim şartlarına göre Hakim, İbn İsbân, İbnü'l-Ca'rût, İbn, Carut, İbn Mace, Ebû Nâmiyyetü'l-Evliyâda, Kuzey, Taberani'satta ve Beyhaki Sünen'inde rivayet etmişlerdir. bu Allah azze ve celle'nin kaderine imanın gereklerinden birisi yani rızık konusunda endişelenmemek. Çünkü kulun rızkı yazılmıştır. Ne yazılmışsa Kendisine gelecektir. Fakat kula düşen burada rızkı güzelce talep etmektir. Yani helalden talep etmektir. Meşru olmayan haram olan yollara tevessül etmemektir. Bir kimse e, rızık için e, haram yollara tevessül ediyorsa, harama bulaşıyorsa bu onun kadere imandaki probleminden kaynaklanır. 34. hadis Cabir bin Abdullah radiyallahu yine Nebi aleyhisselatü vesselama Ensardan birisi geldi ve benim devemi sulayan bir hizmetçim var. Ona azil yapıyordum. Bir çocuk doğurdu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir canı yaratmak istediği zaman o mutlaka olur. Buhari ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla gelmiştir bu. Ahmed bin Hanbel, İbn Mace, Ebu Davud Sünenü Kübra'da, Nesai, İbn İban, Müslim'in hasarında Tahavi, Beyhaki, Ebu Yala, Humeydi ve Müsned'inde Ali bin Cabr rivayet etmişlerdir. Ee, devemi sulayan bir hizmetçim var dedi yani caryesi varmış. Ona azil yapıyormuş yani e, aile planlanması noktasında korunma uyguluyor, dışa akıtıyor menisini. Ee, azil yapmama rağmen çocuk doğurdu diyor. Acaba yani burada zina gibi bir şey mi var, başka bir şey mi var diye de bir e, endişeyle soruyor aleyh. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki Allah bir can yaratmak istediği zaman o mutlaka olur. Bu e, tarihe e, pek çok örnekleri görmüş bir vaka. En şaşırtıcı örneklerinden birisi de Amerika'da yaşanıyor. E, Hakim Mu'inuddin Çeşti diye Sufi yazarlardan birisi aktarıyor. Orada Amerika'da kalan e, muhasır yazarlardan birisi. Diyor ki bir aileye, yani kadın e, her türlü korunma yöntemini deniyorlar. İşte haptır, kondomdur, vazektomidir, yani koldan iğne yapıp kısırlaştırma, hatta e, daha ileri boyutlarda yani ne varsa bunları yapıyorlar. Buna rağmen çocukları oluyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği şey mutlaka olur, onun önüne geçilmesi mümkün değil. Yani azil gibi yollara başvurmak esasında e, cevaz verilmiş bir şey. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna cevaz verirken e, bunun faydasız olduğunu da bildiriyor. Mesela Cabir Radıyallahu anh'dan gelen diğer gücü biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında ona vahiy inerken işte azil yapardık diyor. Burada da açıkça Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriyor ki ben azil yapıyordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakın böyle bir şey yapma demiyor. Yani azil yapmayın, bu yasaktır, bu haramdır, böyle bir şey demiyor. Fakat şunu bildiriyor, yani sen azil ister yap, ister yapma. Allah'ın takdir ettiği şey mutlaka gerçekleşecek. Bunu böyle bil. Evet. 35. hadis. Cabir bin Abdullah radıyallahu yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ümmetimden bana tabi olanların kıyamet gününde cennetliklerin dörtte birini oluşturmalarını ümit ediyorum. Bunun üzerine tekbir getirdik. Sonra cennetliklerin üçte birini oluşturmalarını umuyorum buyurdu. Biz yine tekbir getirdik. Sonra yarısını oluşturmalarını umuyorum buyurdu. Bu hadis müslümin şartına göredir. Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Evet, burada... Ee, Ümmetimden bana tabi olanların diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu da imanın olmazsa olmazlarından zaten. Yani Resul'e iman ona ittibayı gerektirir. Bana tabi olanların, yani bu gösteriyor ki Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olduğu halde, bu milletten sayıldığı halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayanlar vardır. Bana tabi olanların diyor, kıyamet gününde cennetlerin, Dörtte birini oluşturmalarını ümit ediyorum. tek tekbir getirince üçte ikisi artırıyor miktarı. Yine tekbir getiriyorlar yarısını oluşturmalarını umuyorum diyor. Yani şüphesiz Nebi Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile konuşmaktadır. Ee, bu Allah Azze ve Celle'den kendisine gelen bir vahiy sebebiyle söylediği bir şey bu. Yoksa Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisi kaybı bilici değildir cennete de ancak Peygamber Aleyhisselatü ama tabi olanlar girecektir. Diğer yarısı başka ümmetler, başka peygamberlere tabi olanlar. 36. hadis Ebu Rafi radiyallahu anh'ten Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Sakın biriniz rahat koltuğuna yaslanmış bir halde kendisine emirlerimden bir emir veya yasaklarımdan bir şey getirildiğinde bunu bilmem, biz Allah'ın kitabında bulduğumuza uyarız demez. Bu Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre bir isnadla Ebu Davud, Hakin, Müsned'in de İbn-i Tirmizi, Hümeydi, Taberani, Kebir'de ve Efsat'ta, Beyhaki, Tahavi, Şerümeyen-Lasar'da rivayet etmişlerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde sünnetinin inkar edileceğini haber vermekte. Yani bu inkarcılar demek ki diyeceklermiş ki, yani şahit olduğumuz gibi. Biz sadece Allah'ın kitabında bulduğumuza bakarız. Başkasını bilmeyiz. Yani itikad edeceğimiz şeyler sadece Allah'ın kitabında geçenlerdir. Helal-haram Allah'ın kitabındaki değerdir. Biz hadislere bakmayız tarzında. Böyle diyecek kimselerin olacağını ima ediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Sakın böyle olmayın diyerek ümmetini uyarıyor. 37. Ümmü Seleme radiyallahu anhadan Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, Muhakkak ki Hişan bin el-Mughira i rahim yapar, misafir ağırlar, köle azad eder ve yemek yedirirdi. Şayet sana yetişseydi Müslüman olurdu. Bu yaptıkları kendisine fayda verir mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki hayır, zira o dünya için, hatırlanmak için ve övülmek için verirdi. Bir gün olsun Rabbim beni hesap günde bağışla demedi. Bu da Bukhara müslim şartlarına göre Ebu Yale Hakim Taberani tarafından rivayet edilmiştir. Tefsir dersinde bu manada hadisleri zikretmiştik. Ayşe Radıyallahu Aleyhi Vesselam'dan da Bukhari'de, Müslim'de rivayet var bu konuda. Burada sadece biraz daha ayrıntı var. Yani bu kişi Hişam minel muğira iman hasreti sayılan işte silah yapmak, misafiri ağırlamak, köle azat etmek, yemek yedirmek gibi hayırlı amelleri işlemiş ama bu aslında ahirete iman etmeyen biris. Dünyada bu Bunların karşılığını almak, övülmek için, hatırlanmak için, ismim, namım yürüsün diye bunları yapmış. İşte, ahiret gününde bağışlanmayı ummamış. Böyle bir talebi yok. Bu sebeple bu kimse yaptıklarından faydalanamaz. 38. hadis i̇bn Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu kendisi için arşın titrediği, kendisine sema kapılarının açıldığı, 70 bin meleğin şahitlik ettiği kimsedir. Kabir onu bir defa sıktı, sonra gevşedi. Evet, bu rivayet Bukhar ve Müslim şartlarına göre olup Nesai Taberani, Hatib'in tarihinde, İbn-i Sad'ın tabakatinde, Ebu marifesinde, Deylemi, Beyhaki Delail'de e, rivayet etmişlerdir. Burada e, kastedilen kişi Sabi Muazdır, radıyallahu anh. E, fakat burada ismi zikredilmiyor. Rivayet böyle geliyor. Biz başka rivayetlerden anlıyoruz Sabi Muaz olduğunu. İşte bu arşın titrediği kimse Sabi Muaz diye ve kabir onu bir defa sıktı sonra gevşedi. Şayet e, Kabirin sıkmasından kurtulacak bir kimse olsaydı bu saat bin Muaz olurdu diye geliyor diğer bir hadiste. Kabirin sıkması haktır. Herkesi illaki sıkacak. Kabirin sıkmasından ayrı olarak bir de kabir sorgusu suali var. 39. hadis bununla ilgili. Ebu Üreri radıyallahu anh dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ölü kabre vardığında salih kişi kabrinde endişesiz ve korkusuz bir şekilde oturtulur. Sonra ona, sen hangi dindeydin diye sorulur. O, ben İslam dinindeydim der. Sonra ona, şu adam nedir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki itikadı sorulur. O da, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. O bize Allah katından apaçık ayetler getirdi. Biz de onu doğruladık diye cevap verir. Daha sonra bu ölüye, sen Allah'ı gördün mü diye sorulur. O da, ''Hiçbir kimse Allah'ı dünyada görmeye layık değildir.'' diye cevap verir. Bu soru ve cevaplardan sonra onun için ateş tarafına bir pencere açılır. Ölü ona bakarak ateş alevlerinin şiddetli, hararet ve sıkışıklıktan birbirini kırıp yemeye çalıştığını, yenmeye çalıştığını görür. Sonra ona ''Allah'ın seni koruduğu ateşe bak.'' denilir. Sonra onun için cennet tarafına bir pencere açılır. O da bu defa cennetin süsüne ve nimetlerine bakar ve kendisine ''İşte bu güzeller senin makamındır.'' denildikten sonra... Sen yakin üzerindeydin, yani delil üzere e, iman eden, kesin iman eden biriydin. Bunun üzerine öldün ve kıyamet günü inşallah bunun üzerine dirileceksin denilir. Kötü kişi de dehşet ve korku içinde mezarında oturtulur ve kendisine sen hangi dindeydin diye sorulur. O da bilmiyorum der. Sonra ona şu adam nedir diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki itikadı sorulur. O da... Halk onun hakkında bir söz yani peygamber olduğunu söylüyordu. Ben de o sözü söyledim der. Bunun üzerine onun için cennet tarafına bir pencere açılır. O da cennetin süsüne ve içindekilere bakar. Sonra kendisine Allah'ın senden geri çevirdiği cennete bak denilir. Daha sonra onun için ateş tarafına bir pencere açılır. Bu defa ateşe alevlerinin bazısının, bazısı bazısını kırıp yenmeye çalıştığı halde bakar ve bunun üzerine ona İşte bu senin yerindir. Şüphe üzerindeydin. Şüphe üzerine öldün ve inşallah şüphe üzerine diriltilirsin denilir. Bu Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn Mace, Taberani Efsat'ta ve Hakim Müstedrek'te rivayet etmişlerdir. Bu hadis delil ile iman eden kimseyle e, delilsiz iman eden, taklitle şüphe üzere iman eden, uydum kalabalığa diyerek iman eden, iman etmiş görünen kimsenin arasındaki farkı gösteriyor. Yani dünyada bu kimse Müslüman gibi muamele görse de daha ilk sorgu mekan olan kabrinde e, böyle bir manzarayla karşılaşır. Ahiretteki ise daha büyük olacaktır. 40. hadis Enes bin Malik radiyallahu anh'den Resulullah aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dostlar üçtür. Dostun biri sana verdiğin ve tuttuğun senin değildir der. Bu malındır. Diğer dostun ben melekin kapsına gidince kadar seninle beraberim. Sonra döner seni terk ederim der. Bu da ailen ve akrabalarındır. Üçüncü dostun ise sana ben girdiğinde ve çıktığımda seninle beraberim der. Bu ise amelindir. Kişi vallahi sen benim için bu üçünden en yakın olansın der. Bu hadis Bukhari ve Müslim şartlarına göredir. Hakim ibni İbn Tayyali'si Mucemlevsatta Taberani rivayet etmişlerdir. Yani burada dostlar ile kastedilen kişiye kabrinde dost olacak şeylerdir. İşte malı ona yaramaz. Verdiğinde tuttuğunda senin değildir. Yani verdiğin veya vermediğin o mal zaten senin değil. Sen emanetçiydin. E diğer dostun ben melikin kapısına gidince kadar yani kabre varıncaya kadar seninle beraberim sonra döner seni terk ederim. Ondan sonra artık dostluğumuz yok. Bu ailen ve akrabalarındır. Üçüncü dostun ise girdiğinde çıktığında her yerde senden ayrılmam. Seninle beraberim. Bu da senin amelindir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte kişiye en yakın olacak dost kişinin amelidir. Bu sebeple dünyada ne, ne amel ettiğine baksın. 41. Hadis Cabir bin Abdillah radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Neccaroğullarının bir hurmalığına girdi ve Neccaroğullarından cahiliye döneminde ölen bazı kimselerin kabirlerinde azap gördüklerinin seslerini işitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen korkarak çıktı ve asabına kabir azabından sığınmalarını emretti. Bunu Ahmet bin Nâbel, Ebu Yâla, Abdülrezzak, Bidavud, el Bidavud, Elbâs ve Nüşûr Elbâs da e, Müslüm'ün şartına göre e, bir isnatla rivayet etmişlerdir. Bu hadisi aslında Müslüm'de rivayet etmiştir fakat bu lafızla değil, buna yakın bir başka şekilde bir lafızla rivayet etmiştir. Yine Zeyd bin Erkam radıyallahu da benzer manada rivayetler gelmiştir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine başkalarının işitmediği şeyleri işittiğine, şahit olduğuna dair bir özelliği daha vardır. İşte kabirde azap görenlerin bu hallerinden haberdar ediliyor. Ve kabir azabından sığınmayı emrediyor. Evet, kabir azabını ispat eden delillerden birisi bu da. 42. hadis İbn Abbas Radyalama'dan Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Bizler ümmetlerin sonuncusuyuz ve ilk hesap görecek olanlarız. Ümmi ümmet ve nebileri nerede denilir? Biz son gelip ilk hesap görecek olanlarız. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İbn-i Mace, İtikabdallakai bu isnatla, Müslüm'ün şartına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Yani ümmetlerin sonuncusuyuz. Son tarihi olarak son gelen ümmetiz ama ilk hesap görecek olanlarız. Yani diğer bütün ümmetler Hesap için bekletilecekler. Ümmi ümmet ve nebiiler nerede? Burada e, ümmi ümmet denilerek yine bu ümmetin özelliğine de dikkat çekilmekte. Yani böyle e, acayip acayip üniversiteler okuyup, e, işte modern bilim dedikleri şeyleri okuyup, bunlarla dini tarif etmeye kalkan ve böylece kendilerini alim zanneden, işte modern e, Müslümanlar olduklarını zanneden, akıllarına uyanı kabul edip akıllarına uymayanı reddeden, Böylelikle çağdaşlık e, taslayan kimseler değil de ümmi yani Allah'tan ve Rasulü'nden ne gelmişse buna teslim olan e, asıl ı saadetteki İslam neyse buna göre yaşayan ümmet nerede? Ve onların o ümmi e, peygamberi nerede? Denilir ve bunun üzerine diğer ümmetler hesap için beklerlerken daha önce gelmiş olmalarına rağmen bu ümmet hepsinden önce hesaba çekilir. Bu ümmetin özelliklerinden birisi diğer taraftan Hesaba, imana dair delil. Yani hesap olacağına, ümmetlerin, insanların hesaba çekileceğine dair bir delildir bu da. 43. Hadis Ebu Zer radıyallahu anh'ten en doğru sözlü olan ve sözleri tasdik olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü insanlar üç bölük olarak haşredilirler. Yani toplanırlar, bir araya getirilirler. Bir bölük binekli, karınları doymuş ve giyinmiş haldedirler. Bir bölük ise melekler tarafından yüzüstü süründürülecekler ve onların hepsi cehennemde toplanmış olacaklardır. Üçüncü bölük ise Allah'ın arkalarından gönderdiği bir afetle yürüyecekler, koşacaklar. O derece koşacaklar ki kıymetli bir bahçeyi bir deve semerine verseler bile onu almak için durmayacaklardır. <gülüyor> Aleykümselam. Bu hadis Müslim inşaatına göre bir isnafla Nesai Ahmet İmnebişeybe hakim, Mucemüs Seferi de Taberani, Bezzar, Ahbar-ı İsbehan da tarafından rivayet edilmiştir. Evet, burada haşir. insanların kıyamet günde haşredilişlerine iman etmek gerektiğine dair bir delildir bu da. Bir bölük binekli, karnıları doymuş ve giyinmiş haldedir. Diğeri yüzüstü süründürülecekler. Ya yani bunların böyle e, muamele görmelerinin sebebi dünyadaki amelleridir. E, bu yüz düşündülecek olanların hepsi cehennemde toplanmış olacaklar. Diğer bir bölük ise e, biz burada ayrıntı verilmediği için bir şey bilmiyoruz. Yani Allah arkalarından bir afet gönderecek de yürüyecekler, koşacaklar. O derece koşacaklar ki kıymetli bir bahçe, yani dünyadayken yani en değerli mallardandır arsa güzel bahçe olan bir arsa. Bunu bir deve semeri karşılığında bile verseler, onu almak için durmayacaklar. Yani Allah Azze ve Celle'nin bunlara vereceği şey veya korkuttuğu şey bundan daha önemli, daha öncelikli. 44. Seleme bin Yezid el-Cufi radıyallahu de, diyor ki, kardeşimle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittik ve dedik ki, ey Allah'ın Resulü, ''Annemiz Müleyke, sıla Rahim yapar, misafir ağırlardı. Fakat cahiliyedeyken öldü. Yaptıklarının ona faydası olur mu?'' Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. ''Biz o bir kız kardeşimizi de cahiliyedeyken diri olarak gömmüştü. Bu onu etkiler mi?'' dedik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Gömen kadında, gömülen kız da cehennemdedir. Ancak gömen kadın İslam'a girerse Allah onun yaptığını affeder.'' Bu hadis müslimin şartına göredir. Bukhari tarihinde Ahmed bin Hanber, Nesai-i Kübra'da, Taberani, Ebu Şeyh Tabakat'ta, begavi Mucem'de, i̇bn Mende Marife'de, İbn-i El-Ibane'de, Ebu Naim Marife'de, Hatip tarihinde, beyhak el kadav El-Kader'de ve İbn-i Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Evet, gömen kadında gömülen kızla cehennemdedir ifadesi ee, bu Kadere imanla alakalı bir konu. Yani az önce açıkladığımız gibi Allah azze ve celle ilmiyle e, bu gömülen kız, yani gömen kadın tamam yani o belli. Yani o cahiliyede göm, gömüyor onu. Onun suçu belli. E, şayet İslam'a girerse, yani tevbe eder İslam'a girerse Allah onu affeder. Peki ama geride şey kalıyor. Gömülen kız. Gömülen kızın suçu ne? Gömülen kızım burada bir suçu yok. Bir suçtan dolayı cehenneme girmiş değil. Yani Gömülmesinden dolayı cehenneme girmiyor. Burada bu anlatılmıyor bu hadiste. Burada bir suçu yok. Fakat Allah Azze ve Celle çocukken ölen buraya ermeden ölen kimsenin diğer işte fetret döneminde ölen kimse gibi veya bunak olarak ölen, deli bir halde ölen kimse gibi işte bu dört kişinin Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle tarafından sorgulanacağı. Yani ben size dünyadayken Resulümü gönderdim ama o Resulün davetler bir şekilde ulaşmadı. Hepinizin mazereti vardı. Şimdi kendi Resulüm olarak kendim geldim diyor e, hadiste. E, size bir şey emretsem yapar mısınız? İşte kendinizi ateşe atın diye buyurur. E, kendisini ateşe atan, Allah Azze ve Celle'nin bu emre itaat edip de ateşe atanlar cennete düşer. Ama atmayan, Allah'ın bu emrinden imtina edenler de cehenneme sürülür diye bildiriliyor. Bu e, mütevatir derecesinde tarihlerle gelen bir rivayet. Bunlar topluca e, i̇bn Kesir'in İsra Suresinin 15. ayeti olan işte biz bir Rasul göndermedikçe hiçbir toplu edici değiliz kavlinin tefsirinde bu rivayetleri e, bir arada zikretmiştir. Görmek isteyen oradan bakabilir. Burada e, demek ki Allah azze ve celle sorguya çektiği zaman böyle bir sorguya çektiği zaman ne cevap vereceklerini bildiğinde bu kimseleri yani hayır diyecek olanları böyle kızları, böyle annelere, böyle babalara nasip eder de onlar gömerler. Diğer bir ihtimalde şudur bu rivayetle ilgili olarak özel olmaz. Yani gömen kadınla gömülen kız da cehennemdedir. Sadece bu kişiye has olabilir. Yani Allah-u alem. Fakat lafız burada umumi olduğu için umumilik ağır basmakta. Yani gömülen kızlar da cehennemdedir. Gömüldükleri için değil, söylediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin imtihana çektiğinde onların ne cevap vereceğini bildiğinden böyle ailelere düşürmüştür. Fakat onların cehenneme girmesinin sebebi Allah'ın emrine itaat etmemeleri olacaktır. 45 Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu işittim. Mizan Rahman'ın elindedir. Bazı kavimleri yükseltir, diğerlerini indirir, alçaltır. Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. İbni Beyasım Es-Sünnede, Ahmet bin Ambel Hakim, Abdullah bin Ahmed Es-Sünnede, Acur ve da İbn Mende et-Tevhid'de, Hatip tarihinde ve Beyhaki el-Esma ve sıfatta rivayet etmişlerdir. Evet, burada mizana iman ispat edilmektedir. Mizan, amel terazisi, Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Yine Rahman'ın eli, el sıfatı ispat edilmektedir. Mahlukuna benzemeyen, keyfiyetini bilmediğimiz eli vardır. Onun elindedir. Bazı kalimleri yükseltir, diğerlerini indirir. Bunlar kıyamet gününde amelleri mizanda tartılarak kimleri yükselecek, kimleri alçalacaktır. Evet, bugünlük burada bırakalım inşallah. 46. hadisle inşallah Havza imana dair kalıncı hadiste bir sonraki derste devam ederiz. Subhaneke ve bihamdik ve eşedvenle ilahe illan ve estağfurke ve etubileyken.